İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir hayal tercihleri programı ile yine karşınızdayız. Bugün e, programcı arkadaşlarımdan biri yıllık izninde, diğeri de Brüksel'de toplantıda olduğu için programlı ve yalnızım. Bugün konumuz Avrupa Birliği'nin sosyal politikası ve Türkiye'nin uyumu. Konuğumuz da Kocayel Üniversitesi öğretim üyesi Aziz Çelik. Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuza geçmeden önce kısaca Avrupa Birliği ve Türkiye Ağabey ilişkilerinin gündeminde neler olduğuna bakacağız. E, bildiğiniz üzere Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Hepimizi üzen bu olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. E, Türkiye'de önemli gelişmelerden bir tanesi İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Kadınım İşsizim Mutsuzum raporu açıklandı. Bu hem 8 Mart'la hem de bugün konuşacağımız sosyal politika ile aslında yakından ilişkili. On, son 10 yılda kadınların iş gücüne katılma oranının 4 puan azaldı ve %26'ya kadar geriledi. Ve toplam işsizlerinde yaklaşık, yaklaşık üçte birini kadınların oluşturdu belirtiliyor bu raporda. Belki e, program içinde yeri gelirse daha detaylı olarak değinebiliriz. Avrupa'da ise Yunanistan'ın içerisinde olduğu ekonomik kriz ciddi olarak devam ediyor. Bu da Yunanistan'la Almanya arasındaki tartışmaları gündeme getiriyor. En son Merkel para vermem dedi. Papandreva'da zaten parana ihtiyacım yok. Aramızda dayanışma olsun yeter demişti. Bu e, kriz bir taraftan Avro alanında da etkiledi Ve e, son günlerde European Monetary Fund kurulması gündemde bu Avrupa Birliği'nin kendi IMF'sini kurması gibi bir algı yarattı. E, yine Almanya'da Merkel böyle bir kurum oluşturmamız için antlaşmada değişiklik yapmamız gerekir dedi. Komisyonda biz Haziran'a kadar hazırlıkları tamamlarız ondan sonrasında konseyde bakarsınız dedi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğümüzde 1915 olaylarına ilişkin tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden geçtiği. Bir dönemi de geride bıraktık. Bu her zaman olduğu gibi Türk dış politikasını etkileyen ve yönlendiren olaylardan bir tanesi oldu. Yine Avrupa Birliği'nde Akdeniz Birliği Genel Sekreterliği 4 Mart tarihinde resmen görevine başladı. Ve ilk genel sekreter de Ahmet Masadeh oldu. Şimdi bugünkü konumuza artık dönebiliriz. Konumuz Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye'nin uyumu. Aziz Bey... Avrupa Birliği uyum sürecine genel olarak baktığımızda bireysel hak ve özgürlükler ve sivil özgürlükler alanında yaşanan ilerlemelerin sosyal sendikal haklarda o kadar da görülmediğini görüyoruz. Şimdi genel olarak AB sosyal politikası ve Türkiye'nin uyumuna nasıl bir giriş yapalım, nelerden bahsetmek gerekir? Çok haklısınız aslında. AB uyum sürecinde 2000 yılından bu yana e, siyasal alanda özellikle e, önemli adımlar atıldığını kabul etmek gerek. E, bu alanda anayasa değişiklikleri, yasal değişiklikler e, yapıldı. Yani sivil özgürlükler diyebileceğimiz hatta siyasal özgürlükler diyebileceğimiz alanlarda e, AB uyum sürecinde e, adımlar atıldığını söylemek mümkün ama e, sosyal politika alanı, sosyal haklar alanı ve sendikal haklar alanı e, aslında Avrupa Birliği sürecinin en uyumsuz e, alanlarından e, birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bu ilerleme sağlanması bir yana özellikle toplu haklar alanında e, ihlallerin arttığını söylemek mümkün bu süreç içerisinde. Yani evet. Avrupa Birliği uyum sürecinde yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi beklenirken mevcut yasal düzenleme sınırlarının da ihlal edildiğini söylemek mümkün İleri gitmek o, gerekirken bir evet geri uygul, adım. uygulamada geri adımlar atıldı örneğin bu dönem yani 2000'li yıllardan bu yana geçen 10 yıllık süreci gözlemle getirecek olursak yani mesela sendika kurmakta sendikal faaliyette grev hakkında toplu pazarlık hakkında sınırlamaların devam ettiğini zaman zaman da ihlallerin yaşandığını gördük. O açıdan uyumsuz bir süreç. Bu alanda Avrupa Birliği'nin kendi içinde de bildiğimiz bir direnç var. Yani sosyal politika Avrupa Birliği'nin zayıf alanlarından birisi, zayıf karnı diyebileceğimiz alanlarından birisi. Kendi içinde de ciddi tartışmalar, ortak sosyal politika olması, olup olmaması konusunda ciddi tartışmalar, gerilimler var. Bu açıdan... Çok vitesli bir Avrupa'dan bile söz edilebiliyor. Evet. E, üyelik sürecindeki Türkiye bu çok daha e, keskin hatlarıyla e, yansıyor. Ben bu alanda hükümetin tercihinin de e, özellikle Türkiye'de işveren örgütlerinin tercihinin de e, sosyal politikayı e, son ana bırakmak olduğunu e, düşünüyorum. Bu gerçi e, zaten sa sadece bir düşünce değil. E, örneğin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu raporlarında... Yani sosyal politika maliyetli bir alan olduğu için tıpkı çevre gibi evet. e, giremeyeceğimiz bir yere neden e, şey yapalım, uyum gösterelim, sona bırakalım gibi bir şey içerisindeler. Dolayısıyla bu alanda e, ciddi bir çifte standartlı e, yaklaşım e, olduğunu düşünüyorum. Yani siyasal e, entegrasyona evet, e, iktisade entegrasyona evet fakat sosyal entegrasyon, e, e, entegrasyon söz konusu, sosyal bütünleşme söz konusu olduğu zaman burada ciddi bir e, direnç olduğunu düşünüyorum. Bu biraz şundan da kaynaklanıyor an ihm. Yani bir, bir tür aslında bir zihniyetin yansıması bence bu. Sosyal politikayı e, kimi e, Avrupa ülkeleri ve siyasal akımlar bir rekabet unsuru olarak e, görüyorlar. Yani ekonomik entegrasyon sağlanır. Sosyal politikada ülkelerin kendilerine bırakılır ve bu bir rekabet e, aracı olarak evet. kullanılabilir diye bakıyorlar. Özellikle liberal e, ya da yeni liberal e, akımların böyle bir yaklaşımı söz konusu. Bunun fazlasıyla e, Türkiye'ye sirayet etmiş olduğunu düşünüyorum ben. Yani hükümetin ve e, sosyal taraflardan biri olan iş, işveren örgütlerinin bu konuda ciddi bir çekincisi hatta blokajı olduğunu düşünüyorum. Evet, özellikle 80 sonrası dönemde sosyal politika alanında özellikle bir neoliberal yapının Türkiye'de etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Çünkü 80 öncesinde daha farklı, biraz daha paternal bir yapıyı belki Evet, tabii 1960'la başlayan, yani 1961 anayasasıyla başlayan süreçte daha koruyucu ve sosyal devlet uygulamalarının, kısmen refah devleti uygulamalarının yaygınlaştığı bir dönemden söz etmek mümkün iken 1980'le beraber bir yandan siyasal olarak sendikaların faaliyet alanı ciddi bir biçimde, siyasal demokrasinin ile paralel olarak sendikaların faaliyet alanı ...sınırlandırıldı, yasal düzenlemeler... topyekün değiştirildi. Ota yandan... ...iktisadi politikalardaki değişiklik de... E, ...sendikaları zayıflattı. Yani bu... E, ...kamunun tasfiyesi, küçülmesi... E, ...ve... E, şey, ...iş sürecinin parçalanması... E, ...taşer taş ...alt işveren uygulamaları gibi süreçlerle... ...ciddi bir zayıflama beraberinde getirildi. Şimdi Avrupa Birliği sürecinde... E, bu politikalar güçlü bir biçimde sürdürülüyor. Oysa Avrupa Birliği'nin, yani Avrupa Sosyal Modeli'nin aslında Avrupa Birliği'nin arkasında yer alan Avrupa Sosyal Modeli'nin en önemli prensiplerinden bir ve evet, bir piyasa ekonomisi Avrupa'da işliyor. Fakat bu piyasa ekonomisi aynı zamanda çalışanlara kendilerini koruyacakları, ...araçları, mekanizmaları, örgütleri evet. e, sonuna kadar kullanma imkanı e, taşıyor. Aslında bir tür uzlaşmaya dayalıydı evet. bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Şimdi uzlaşmadan vazgeçilmeye çalışılıyor. Türkiye'de girerken tabii buradan e, mümkün olduğu kadar... E, ...sosyal haklardan arındırılmış bir şekilde tabii. girmeyi belki tercih edilsin. Belki bir tercih. Bence hükümetin böyle bir tercihi var. Yani e, sosyal boyut olmayan bir entegrasyon e, düşünüyor Peki, hükümet. Tam bu noktada belki şunu da sorabiliriz. Avrupa'yı, Türkiye'yi ve dünyayı da etkileyen bir ekonomik kriz... Beraberinde sosyal devlet da tartışmaya açtı birazcık. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi aslında bu tartışma şu anda özellikle Yunanistan'daki krizin arkasından ve 2009 krizinin arkasından aslında bunu Avrupa Sendikaları başlatmıştı. Avrupa Sendikaları Konfederasyonu şey önerdi New Social Deal diye bir evet. program önerdi. Bu bir ölçüde aslında 1930'ların Birleşik Devletleri'deki New Deal'a benzer ona anımsatırcasına bir uygulamaydı. Kamunun ekonomiye daha fazla müdahale etmesini, Avrupa Merkez Bankası'nın sadece fiyat istikrarını gözeten bir kurum olmaktan çıkmasını, yatırımları teşvik edecek politikalar önermesini ve kamu yatırımlarını, kamu istihdamını ön plana çıkarmasını öneriyordu. Bu tartışılıyor. Şimdi kriz sonrasında zaten ciddi bir kamunun müdahalesi söz konusu oldu evet. ama müdahale şirketlerden yana bir müdahale oldu. Yani şirketlerin kurtarılması yönünde ciddi bir müdahale oldu. Başta ABD olmak üzere. O halde kamu şirketler için müdahale edebiliyorsa krize karşı çalışan için müdahale edebilir e, talebi, talebi var. Hı hı. Şimdi bu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından ciddi biçimde savunuluyor. Mesela son Yunanistan eylemleri arkasından yapılan açıklamada da Avrupa e, Komisyonu'nu ve şeyi eleştiriyor. Avrupa Birliği'nin son tutumunu eleştiriyor. Çünkü Yunanistan'ı şeye zorluyorlar. E, mümkün olduğu kadar e, kendi yerle kavrulması için sosyal harcamaları evet. kısmaya, kısmaya e, zorluyorlar e, Yunanistan'ı. E, tersini öneriyor. Yani Yunanistan'ın başına gelen yarın başka teker teker ülkelerin de başına e, gelebilir. Krizin sorumlularına bak, bakın. E, krizin mağdurlarını e, daha fazla mağdur etmeyin. E, ben bu krizin e, yeniden bir e, kamucu e, sosyal devletçi yaklaşımları ön plana çıkardı. Yani piyasanın kendi kendine işlediği mitini e, bu krizin ben ortadan kaldırdığını e, düşünüyorum. Ama bunun yerine e, nasıl bir model gelir? E, çünkü artık tek ülkede sosyal politikada, sosyal devlet de çok zor gözüküyor. Uluslararası düzenlemeler e, gerekiyor. Yani küreselleşme böyle sonuçlar arttı ama e, bu şeyi ortadan kaldırdı bence. Yani piyasanın kendi kendine işleyici yerine dair o 80'ler sonrasındaki 20-30 yıllık e, miti Ideolojik, rüyayı, rüyayı ideolojik egemenliği hı hı. bence e, ciddi, e, ciddi biçimde ben sarstığını e, düşünüyorum. Yeniden e, bir tür kamucu, müdahaleci, toplumcu e, fikirlere güç kazandırdığını, sosyal fikirlere güç kazandırdığını düşünüyorum. Evet, o Yunanistan'daki durumla ilgili verdiğiniz örneği destekleyecek bir örnek. E, Salı günü Portekiz'in hükümeti. Hükümet Başkanı Jose Socrates ki kendi sosyalist hükümetin başında bir dört yıllık büyüme ve istikrar programı açıkladı. Burada kamu yatırımlarının azaltılması, memur maaşlarının dondurulması ve vergilerin artırılması gibi çok sert önlemler var. Yani bir örnek olarak sizin söylediklerinizi destekleyecek şekilde buna da değinmek istedim. Yani e, Yunanistan'daki bu grevlerin arkasına gelen eleştirileri aslında benzer bir örnek. Evet benzer bir örnek yani bunun tersinin olabileceğini söylüyor Avrupa sendikaları yani e, kamu müdahale edebilir ve bu kamu e, müdahalesiyle beraber daha fazla iş yaratılması söz konusu olabilir. Kriz zaten e, olağanüstü önlemler alınması gereken e, bir süreç e, daha fazla iş yaratılıp e, krizden böyle çıkılabilir. E, yani sosyal önlemlerle krizle müdahale etmek mümkündür e, yaklaşım ileri sürüyorlar. E, bu tabii tamamen bir e, zihniyet meselesi bence. İdeolojik bir bakış e, evet, açısı kesinlikle. belki de. Evet kesinlikle yani e, sonuçta iki tane Avrupa ya da iki tane Avrupa yaklaşımı söz konusu. Söz. Bunlardan bir tanesi Avrupa'yı Amerikalılaştırmak yaklaşımı. Bir diğeri ise aslında Avrupa'nın bir biçimde sahip olduğu 200 yıllık gelenek içerisinden gelen bir tür aslında o o sosyal, modeli... sosyal korumayı devam ettirme yaklaşımı. Bu ikisi arasında ben bu krizde de şimdi Yunanistan örneğinde olduğu gibi işte bir süre önce Almanya'da grevler, tepkiler gündeme göre bunun sürdüğünü düşünüyorum ben. Yani Avrupa sosyal aslında bir tür böyle bir gerilim ve mücadele bu iki yaklaşım arasında. Evet bahsettiğiniz gibi kriz hem yeni fırsatları beraberinde getiriyor hem de içinde olduğumuz bu sistemin sorgulanmasını beraberinde getirdi. Sanıyorum Türkiye'nin bu Avrupa'da devam etmekte olan tartışmaya bir şekilde entegre olması da aslında bu krizin yarattığı sistemdeki değişikliği nasıl algıladığıyla da bağlantılı olacak. Yani biz en başında kriz ortaya çıktığında Türkiye'nin genel yaklaşımı teyit geçeceği yönündeydi. E, tabii bu aslında çok çok <gülüyor> yani krizin merkez ülkelerinde yarattığı tahribattan çok büyük tarıbat bizde yarattı ama evet. e, nedense de hala e, krizin bize tehdit geçti belki e, bir görmezden söyle, gelme e, söyleniyor tabii yani herhalde bankacılık sistemi eskiye göre daha sağlam bu bir ölçüt olarak alınıyor ama yani evet. krizin teğet geçip geçmediğini sosyal ölçütlerle e, ele almak gerekiyor yani işsizlikteki artış e, çalışma koşullarındaki kötüleşme evet. e, ücretlerdeki şeyler ya yani resmi rakamlar ...anlara yansımayan e, düşüşler... E, ...bunlara baktığınızda... ...krizin teyret geçip geçmediğini... E, ...ölçmek mümkün ki bunların hepsi... ...yani krizin çok ciddi bir sosyal tahribat... ...yarattığını düşünüyor. Tek fark bence şu... ...yani belki orada... Siyasetçiler e, başbakan aklı Avrupa'da e, krizin etkilerine karşı toplumsal tepkiler sosyal tepkiler çok daha güçlü biçimde ortaya çıkarken Türkiye'de e, krize karşı krizin etkilerine karşı krizin yarattığı tarifata karşı sosyal tepkiler e, gözle görülür hale gelemedi. E, belki bundan dolayı yani kimsenin yeterince sesi çıkmıyorsa kriz seyret geçmiştir gibi bir algı <gülüyor> oluşmuştur siyasetçilerde. bir yani Yunanistan'daki tepkiyi Türkiye'de e, gö gö göremedik ama sosyal standartlar açısından baktığımızda yani krizle beraber Türkiye'de çok daha kötüleştiğini söylemek e, mümkün ama Yunanistan'daki sendikal hareketle tabii Türkiye'dekini karşılaştırdığınız zaman toplumsal örgütlülüğü e, Türkiye'de daha zayıf olduğunu, çok daha, daha çok daha geç e, tepki verdiğini e, görüyoruz. Evet aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani Türkiye'de bir kamuoyu oluşturmak, kamuoyunun kendi fikrini oluşturarak bir baskı unsuru yaratması çok zor ve çok geç tezahür eden bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ekonomik krizin getirdiği zorluklar ki işte... Elimde bazı gazete haberleri var. En son Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşeh'in Aziantep'te yaptığı bazı açıklamalar var. Burada rekor işsizliği ciddi bir sorun olarak ortaya koyuyor ama e, hükümetin yaptığı olumlu girişimleri de beraberinde getirerek aslında olayın birazcık üstünü örtüyor. Bir taraftan kamuoyu baskısı da olmadığı için e, bu tür tabi orada e, aslında cildi. belki yani e, konumuzla da bağlantılı olarak şuna değinmek gerekiyor. Avrupa'da sosyal politika önlemleri daha e, kurumsal, e, daha kamusal nitelikli sosyal politika e, e, metotları söz konusu yani gayri şahsi e, belli kategorilere e, işçilere yoksullara belli kategorilere dönük sosyal politika e, düzenlemeleri söz konusu. Bizde ise işte özellikle e, yani son 15-20 yıl için e, belki buna Anap'la beraber başlayan bir süreç bu. Yani sosyal politika bir tür aslında ...sosyal yardım ya da yardımseverlik... ...uygulamalarına dönüşmüş e, durumda. Evet. Şimdi özellikle son dönemlerde... De ...bunda ciddi bir artış var. Yani e, krizin <gülüyor> ya da... E, ...sosyal sorunların... ...tahrip e, ettiği insanlar... E, ...bu tip yardımlar... ...bir bölümüyle tabii tümüyle buna bağlamıyor. Bir bölümüyle bu yardımlar... E, ...vesilesiyle e, kendilerini ferahlamış... E, hissediyor, hissediyor ...hissediyorlar. Ve biraz toplumsal tepki e, düşüren... E, ...bir rol oynuyor. Yani evet. yardımseverlik... ...mekanizması işli aslında... E, bu sosyal politika olarak bundan söz etmek mümkün değil. Tamamen keyfi, rastlantısal ve dönemsel siyasal faktörler açık mekanizmaları Hı. bunlar. Oysa e, esas yani kamusal merkezi ya da yerel nitelikli ama herkese eşit e, işleyecek sosyal politika mekanizmalarından söz etmek mümkün değil. Bunlar ciddi biçimde azalırken e, bu yardımseverlik, yardımseverlik mekanizmaları ön plana çıkıyor. Ha, belki o yüzden de e, krizin e, tahrip ettiği e, insanlar e, hayır doğasında bile bulunabiliyorlar zaman zaman. <gülüyor> Demek ki AB müktesebatında yardımseverlik başlığı olsaydı. O, o konuyu rahat. geçmiştik. Evet <gülüyor> o konuyu <gülüyor> geçmiştik. O zaman şimdi kısa bir şarkı arası verelim. arkasına Türkiye'nin uyumuna daha ciddi olarak değinelim. Tamam. Kastevesten layır ayrı dinledik. Şimdi Türkiye'nin uyumuyla devam edelim isterseniz. Çek Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı esnasında sosyal politika ve istihdam başlığının açılmasına çok yaklaşmıştık. Ama sizin de değindiğiniz gibi TİSK ve buna ek olarak aslında TOB'da bu başlığı açmak için çok acele etmemize gerek olmadığı yönünde görüş bildirildiler. Bunlar basına açık görüşler dolayısıyla rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi açılmadı başlık dediğiniz gibi sendikal haklarda geriye gidiş var. Genel olarak sosyal politikanın içeriğine de baktığımızda uyum düzeyimiz ne durumda? Şimdi bu konuda farklı yaklaşımlar var e, sosyal politika uyum e, konusunda. E, bunlardan bir bölümün özellikle işveren örgütleri tarafından dile getirilenler aslında e, Avrupa Birliği'nin ciddi bir sosyal politikası yok. E, Türkiye'nin de bu açıdan ciddi bir uyum sorunu yok. E, bu, evet. ya, bunları yazılı olarak da dile getirildiği için söylemek evet. mümkün e, bunları. Biraz Avrupa Birliği sosyal politikasını e, profilini düşürme yani düşük algılama e, ya da dar yorumlama e, ya dönük ya dönük. Yaklaşımlar e, bunlar. Bir de tabii burada aslında Avrupa Birliği'nin kendi metinlerine bakmak lazım. Yani müzakere sürecinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakere sürecine zemin oluşturan belgelere bakmak lazım. Katılım ortaklığı gibi, müzakere çerçeve belgesi gibi, ilerleme, i̇lerleme. raporları gibi belgelere bakmak lazım. Buradan sosyal politikanın nasıl algılandığını e, anlayabiliriz. anlayabiliriz ve Türkiye'nin uyumunu e, konuşabiliriz. Şimdi bu belgelere baktığımızda... E, Bunların, yani ve Türkiye'nin ulusal programına da bakmak e, bu, bu, bu açıdan önem taşıyor. Bu belgelere baktığımızda sosyal politikanın özellikle e, sos, sendikal ve sosyal diyalog bölümü e, siyasi kriter olarak algılanıyor. Yani e, SALT e, müktesebatın e, uyum, uyum sağlanması 19. E, başlığın içerisinde e, hukuki uyumla sınırlı değil. Aslında genel ilkelerde siyasal kriterler arasında e, yer alıyor. Tıpkı siyasi partiler gibi e, ya da başka siyasal sorunlar gibi e, siyasal kriterler içerisinde yer aldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla bir tür ön koşul aslında e, sosyal politikanın özellikle kolektif haklar e, bölümü hatta müzakere çerçeve belgesinde birkaç unsurla beraber yani ciddi insan hakları ihlalleri e, e, ve kadınlar yönlük ayrımcılık ve sendikal haklarda uluslararası çalışma örgütü kriterlerine ciddi e, aykırılıkların olması durumunda müzakerelerin kesilebileceğine evet. dair bir şey de var. Yani Türkiye'nin... E, ifade adede. Türkiye'nin e, üyeliği için olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu e, yani teker teker bir hukuk tekniğiyle sınırlanabilecek, hangi başlıkta ne yapıldı, hangi yönerge hı çevrildi hı. ve e, o konu iç e, müktesevata aktarıldığıyla sınırlanacak bir, orada da e, önemli sorunları var ama esas daha, geniş daha mak makro, daha siyasal e, şeyler, e, düzenlemeler e, e, isteniyor. Nedir bunlar? Avrupa Birliği, özellikle e, komisyon e, şeyden sonra yani 1990'ların sonundan itibaren uluslararası ...danışma örgütü müktesebatını... ...ve Avrupa Konseyi müktesebatını... ...kendi müktesebatı olarak kabul ediyor. Evet. Ee, ve aday üyelerden, belki hepsinden aynı düzeyde olmayabilir ama ada üyelerden özellikle sosyal politika alanında bunlara uyum e, mı istiyor. E, dolayısıyla e, belki 1990'lı yıllarda Avrupa Birliği'nin e, sosyal politika müktesebatı daha e, fluydü, tartışmalıydı. Ama evet. şimdi e, İnsan Hakları e, Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sendik özgürlüğü ve toplu pazarlıkla ilgili 80'li ve 98 sayılı sözleşmeleri Avrupa Birliği açısından kriter, ön koşu hatta yani evet. Bunu zaman zaman e, genişlemeden sorumlu e, komiserler de söyledi, belgelere de e, yansıdı. Şimdi burada istenen ne? Burada istenen aslında birkaç e, kritik alan var. E, birincisi e, sendikalaşıma ilişkin sınırlamaların kaldırılması. Yani 1983 yılında çıkarılan e, sendikal yasalardaki engellerin evet. bunları teker teker sayıyorlar. Çok fazla belki vaktimiz var. E, var mı bilmiyorum onlara girebilmek için burada sendikaların faaliyetine dair kısıtlamaların kaldırılması talep ediliyor. Özellikle işçi sendikaları burada ön planda. İkincisi ise kamu görevlilerinin memurların sendikalaşması toplu pazarlık ve e, grev hakkına e, yönelik sınırlamaların e, kaldırılması e, talep ediliyor. Burada da Türkiye'nin e, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından getirilen eleştirilerin gereğini yerine e, getirmesi ve Avrupa Sosyal Şartı'na koyduğu çekinceleri kaldırması isteniyor. Burada üç temel hak öne çıkıyor. Işte, Sendikalaşma, toplu pazarlık ve e, grev hakkı. Bunu da e, işçi ve kamu çalışanı ayırımı yapmaksızın herkese tanıması talep ediyor Türkiye'den Avrupa Birliği. Şimdi bu konuda ciddi e, şeyler var. E, sorunlar var. E, hükümetin. E, yani 8 yıllık bir hükümet e, ve bunlar... Hala e, adım atmakta. Uluslararası Çalışma Örgütü e, bunları belirtiyor. Her yıl Haziran ayında Uluslararası Çalışma Örgütü bu talepleri gündeme getiriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün dile getirdiği bu talepler hemen neredeyse birebir ilerleme raporlarına ve katılım ortaklığı belgelerinde de, de e, yansıyor. Fakat buna karşın şey e, hükümetin 8 yıldır bu alanda ciddi bir irade ortaya koymadığını e, görüyoruz. Şimdi burada taraflar anlaşamıyor, o yüzden yapamıyorum gibi şeyler var, gerekçeler var. Kuşkusuz taraflar bu konuda anlaşması zor. Yani evet. işveren örgütleri, sendikalar, farklı sendikalar bunların kendi aralarında e, bu konuda hemfikir olmaları oldukça e, zor. E, bu konuda hemfikir olmasını beklemeye de gerekiyor. Tıpkı diğer alanlarda hükümet evet. nasıl adım atabiliyorsa bu bir e, şeydir, kriterdir, siyasal özgürlük e, sorunudur. Dolayısıyla e, işte bu konuda e, Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarını esas almak yeterli zaten. Avrupa Birliği bunu, yani bunu, e, istiyor, e, bunu, bunu istiyor. Dolayısıyla bu konuda düzenlemeyi yaparsınız ve e, geçersiniz. Aslında uyum sağlanabilir ama bunun ben tercih edilmediğini e, düşünüyorum. E, bunu tercih edilmeme Avrupa Birliği uyum sürecine farklı yaklaşımla ilgili ve yani bir işveren örgütlerinin bu konuda ciddi basıncı olduğunu biliyoruz. Açıklıyorlar bunu, yazıyorlar bunu. Hükümetin de kendi tercihleri bu konuda. Geç bunu geç bırakmak çevre gibi sosyal politika gibi alanları bir maliyet faktörü olarak şey yapıyorlar ele alıyorlar ve onun için geç bırakmayı tercih ediyorlar. O yüzden ciddi bir çifte standartla karşı karşı olduğumuzu söylemek mümkün. Bir programa sığdırılması çok zor olan geniş bir sosyal politikayı ele almaya çalıştık. Aziz Çele, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.